Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim 23. l-M ayet Tabiat Risalesini okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstad bir elhasıl yapıyor. Buraya kadar olan kısmı özetliyor. Elhasıl madem mevcudat var Madem 16. notanın başında denildiği gibi mevcuda, mevcudun vücuduna taksim aklı ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez. Evet. Üstad bir temel, herkesin kabul ettiği bir noktadan başlayarak fikri yürüyüşünü yapıyordu. Bu da bir varlığın göz önündeki bir varlığın varlığını kabulle başlayan bir tefekkür yolculuğuydu bu. Evet. Madem mevcudat var, bu gördüğümüz eşya var ve bunun varlığına taksim akliyle, aklen dört yoldan başka yol tahayyül edilmez. Baştan beri bunları saydı. Esbabın, kendi kendine oluşun ve tabiatla tabiatı gereği oluşun. Ne kadar akla aykırı olduğunu üstad ortaya koymuş oldu. Dördüncü bir çık vardı. Kadir Mutlak, bir Rabbin yaratmasıyla her şey varlığını sürdürüyor anlamında. Dolayısıyla bu dört yol bu dört yoldan üçü ortaya konup bu üç yolun akıldan ne kadar uzak olduğu dolayısıyla dördüncü yolun kendiliğinden tahakkuk ettiği ders verilmiş oldu. O dört cihetten üçünün her birinin üç zahir muhaller ile butlağını katli bir surette ispat edildi. Her birine üçer ayrı çok görünür Akla zarar, batıl düşüncelerin eşlik ettiği ortaya konmuş oldu. Elbette biz zarure ve bilvedahe, aklın zaruri sonucu, başka çıkar yol yok, tek yol bu. Çok açık bir şekilde. Dördüncü yol olan vahdet yolu, her şeyin bir ilahın takdiriyle, sevkiyle yürütüldüğü yolu, kat'i bir surette ispat olunuyor. O dördüncü yol ise baştaki Efelehiş şekun fatu'tis semavati vel ard ayeti. Ayeti kerimede Evet. Göklerin ve yerin yaratıcısı konusun yaratısı olan Allah konusunda şüphe mi ediyorsunuz? Meali ki bir ayet. Böyle bir şüphe mi ediyorsunuz tarzındaki bir yaklaşımda şeksiz ve şüphesiz bedahiyet derecesinde apaçık bir şekilde zatı vacibül vücudun uluhiyetini ve her şey doğrudan doğruya desti kudretinden çıktığını ve semavat ve arz kabza'yı tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Evet, bu ayet-i vedaet derecesinde açık bir şekilde. zatı vacibül vücudun uluhiyetini, Cenab-ı Hakk'ın mağbudiyetini, ilahlığını ve her şey doğrudan doğruya desti kudretinden çıktığını, her şeyi araya hiçbir aracı koymadan, bir yardımcı koymadan, bir ortak tutmadan bizatihi kendisinin çekip çevirdiğini ve semavat ve arz kabzay tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Kainatın bütün dizginleri Cenab-ı Hakk'ın elinde. Bunu gösteriyor bu ayet-i kerime. Ve baştan beri ifade edilen, serdedilen edilen deliller de bunu teyit-i Ey esbab perest ve tabiata tapan biçare adam! Ey esbab perest! Sebeplere takılan ve tabiata her şeyin varlığında, yapısında, yapısının gereği bazı şeyler tevehüm eden bir çare adam. Madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur. Çünkü sanatlıdır ve yeni oluyor. Madem her şeyin tabiatı, her şeyin yapısı her şey gibi mahluktur. Neye baksak, hepsinin arkasında bir yapılış, bir irade, bir kudret, bir sanat kendisini gösteriyor. Dolayısıyla her şey yapılıyor. Sebep diye gösterdiğimiz şeyler de yapılıyorlar. Yapılmaktalar. Dolayısıyla onlar için de bir yapıcıya ihtiyaç hissediliyor. Evet. Her şeyin tabiatı, her şey gibi mahluktur, yaratılmıştır. Çünkü sanatlıdır. Çok ince bir simetri, güzellik sanat anlayışıyla her şey yaratılıyor. Hiçbir şey üstün kör değil. Müthiş bir dengenin ve hesabın neticesi. Bu da bir defa olmakla bırakılmıyor. Tekrar tekrar aynı şekilde yaratılıyor. Hatta her bir canlının vücudu sadece var edilmekle yetmiyor. Ömür boyu sürekli tazeleniyor, yenileniyor. Dolayısıyla her an sanata her an yapılışa, her an hesaba, her an dengeye, yeniden yeniye kavuşturuluyor. Evet. Hem her müsebbep gibi zahiri sebebi dahi masnudur. Yani sebep ve sonuç gördüğümüz şeylere bakıyoruz. Sebep gördüğümüz şeyler de başka şeylerin sonuçları. Dolayısıyla kendileri de kendi başlarına bir varlığa sahip değiller. Dolayısıyla onlar da birisinin var etmesine, ve onları o sistemli bir şekilde idare etmesine muhtaçtırlar. Evet. Her şeyin sebebi de sonucu da sanata masar, sanatlı dosy yaratılmışlar. Ve madem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlere muhtaçtır. Evet. Her şeyin varlığı var olmak için ve varlığını sürdürmek için bir dünya cihazata, alete, makineye, alete muhtaçlar. O halde o tabiatı icat eden ve o sebebini halk eden bir kadir mutlak var. O sebep dediğimiz, o tabiat dediğimiz şeyi icat eden bir kadir mutlak var. Ve kadir mutlakın ne ihtiyacı var ki aciz vesayeti rububiyetine ve icadına teşrik etsin. Cenab-ı Hakk'ın kudreti mutlaktır. Mutlak bir kudret niye kendisini sınırlasın da? kendisine aciz vasıtalar ed edinsin. Kendisine ortaklar edinsin aşağı. Belki doğrudan doğruya müsebbibi sebep ile beraber halk ederek. Belki doğrudan doğruya müsebbibi sebep ile beraber halk ederek cilve esmasını ve hikmetini göstermek için bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet bir mukarenet vermekle eşyadaki zahiri kusurlara, merhametsizliklere ve noksaniyetlere merci olmak için esbab ve tabiatı desti kudretine perde etmiş, izzetini o suretle muhafaza etmiş. Evet. Bu da çok önemli noktalar var. Belki doğrudan doğruya müsebebi sebep ile beraber halk ederek. Müsebebi sebep ile beraber halk ederek. Yani mesela ağaç sebeptir. Meyve onun müsebebidir. Haşa Cenab-ı Hak ağacı yaratmış da ağaç meyve yapıyor değildir. Ağacı yaratan ağacın ucundaki meyveyi de yaratıyor. Evet. İneği yaratan ineğin karnındaki buzayı da o yaratıyor. İneği yaratan memesindeki sütü de o yaratıyor. Yani hem sebebi hem müsebbibi. Bunları birbirinden ayırmak doğru bir yaklaşım değil. Yoksa sebep gösterdiğimiz şeyler de en nihayet yapılmış, yaratılmış, yaratılmakta olan şeyler. Evet. Belki doğrudan doğruya müsebbibi sebep ile beraber halk ederek cilveye esmasını ve hikmetini göstermek için, sebep sonuç dengesi içerisinde Cenab-ı Hak birçok isimlerini ve hikmetini gözlerimize göstermek istiyor. İnsanın görebilmesi için de bir düzen olması şart. İşte bunun için bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet, bir mukarenet vermekle, yani Cenab-ı Hak her şeyi bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde bize gösteriyor ki bu sebeplerin sonuçları doğuramayacağını anlayalım. Dolayısıyla herkesin, her şeyin arkasında Cenab-ı Hakk'ın ilmini, hikmetini görebilelim. Evet. Zahiri bir sebebiyet verilmiş. Yani gerçek bir sebep değiller. Zaten akla aykırı. Yani buzağı gibi muhteşem bir hadiseyi kalkıp ineğe atfetmek, inek gibi e, aklı konusunda herkesin bir fikir sahibi olduğu bir varlıktan böyle muhteşem bir şey beklemek akla zarar. Sonra doğan buzağısı için süt verme işini ineğe atfetmek yine doğru bir yaklaşım değil. Çünkü ineğin buzağının bütün ihtiyaçlarını bilip bütün hesaplarını, kitaplarını yapıp en ince ayrıntılarına kadar memeler musluğundan bunları göndermek muhteşem bir kimyevi formül içerisinde göndermek ineğin işi değil. Bu çok açık. Dolayısıyla bu inek ve buzağısına baktığımızda, ineğe ve verdiği sütte baktığımızda inekle sütün arasında hiçbir ilişkinin olmadığını, dolayısıyla sebebin sonucu doğuramayacağını insan anlaması gerekiyor. Buradan işte bu sebeple sonuç arasındaki bu aralıktan Cenab-ı Hakk'ın isimleri doğuyor. Üstad Hazretleri bu değişik yerlerde çok güzel örneklerle anlatıyor. Mesela ufağa baktığımızda mesela ayı neredeyse daha bitişik görebiliyoruz. Çıksak sanki ayı tutabileceğiz gibi. Fakat arasında ne kadar uzun mesafeler var. Zahiren göze yakın görünüyorlar ama aralarında müthiş bir uzaklık var. Aynı şekilde sebeplerle sonuçlar arasında insan azıcık düşündüğünde müthiş bir mesafe var. İşte bu mesafede Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı doğuyor adeta. Cenab-ı Hak'ın bütün isimlerini burada seyredebiliyoruz. Sebeple sonuçlar arasındaki ilişkiye baktığımızda, yani Kanya'daki düzene baktığımızda bu düzenin arkasında... Bütün eşyanın hakikati olan Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, güzel isimlerini görebiliyoruz. Bir mukar, bir zahiri bir sebebiyet bir mukarrenet vermekle, yani bir yakınlık, bir eş zamanlılık koymuş Cenab-ı Hak bazı şeylere, bazı hadiselere. Aslında o sebepler o sonucu doğurmuyorlar ama o şart olduğunda şu meydana çıkıyor. Yani mesela bir şey, trafikte kırmızı ışık yanınca arabalar duruyor. Niye duruyor? Çünkü kırmızı ışığa bir itibar vermişiz biz. Kırmızı ışık yanınca durmalı şeklinde. Yoksa kırmızı ışığın trafik durdurdu doğru değil. Aynı şekilde Cenab-ı Hak bazı şeylere itibar ediyor. Bazı şartlara itibar ediyor. O şartlar olduğunda bu olur. Bunu yaratırım tarzında Cenab-ı Hak adi bir itibari bir şart koymuş oraya. Dolayısıyla sebeplerle sonuçlar arasında böyle bir şey var. Evet. Yoksa o sebepler o sonuçları doğuramazlar. Peki niçin Cenab-ı Hak e, bu perdeleri koymuş, zahiri bir e, birliktelik vermiş bunlar arasına? Eşyadaki zahiri kusurlara, merhametsizliklere, noksaniyetlere merci olmak için. Yani biz insan olarak kısa görüşlüyoruz biraz. Olayların tamamını göremiyoruz. Fotoğrafın tamamını göremediğimiz için bazen yanlış yorumluyoruz. Mesela ölüm hadisesi ehl-iman için özellikle bir zindandan, bir saadet sarayına geçmek gibi bir hadise ama insan ölümü kabullenemiyor, bir yakınının ölümünü kabullenemiyor. Dolayısıyla onun arkasındaki gerçek güzelliği göremiyor ve itiraz ediyor, isyan ediyor. İşte bu tarz şeylere merci olmak için sebepler halk edilmiş. İnsanlar kısa nazarlarıyla göremedikleri hadiseler yüzünden Allah'a itiraz ve isyan etmesinler diye araya hastalıklar perdesi konmuş. Hatta Azrail perdesi konmuş. Niçin? Zahiri kusurlara, merhametsizliklere ve noksaniyetlere mevciye olmak için. esbab ve tabiatı desti kudretine perde etmiş. Cenab-ı Hak sebepleri ve tabiat dediğimiz şeyi desti kudretine perde etmiş. Ama bu perdeler de yaratılmış şeyler. Yani tabiat dediğimiz şey de yaratılmış. Sebep dediğimiz şey de yaratılmış. Bununla izzetini o suretle muhafaza etmiş. Evet, Cenab-ı Hak izzetini, azametini o surette muhafaza ediyoruz. Sebepleri perde ederek. Yoksa her şeyin arkasında gerçek güç sahibi, gerçek sevk ve idare doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın bizzati kendi ilim, irade ve kudretiyle cereyan etmektedir. Tevhidin anlamı budur. La ilahe illallah hakikati bunu ifade eder. Acaba bir saatçi saatin çarklarını yapsın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 Yani cenab sebepleri yapıyor, sebepler sonuçları doğuruyor, tarzındaki bir düşüncenin ne kadar sakat bir düşünce olduğunu ifade eden güzel bir örnek. Yani size bir saat lazım, bir tek saat. Doğrudan çarkları bir araya getirip saati yapmak mı daha kolay? Yoksa önce saat makinesi yapıp, o makineden bir saat yapmak mı kolay? Bir tek saat için. Evet. Hangisi daha kolay? Elbette doğrudan çarkları bir araya getirip saati tertiplemek daha kolay. Bir saat makinesi yapıp ondan saat beklemek çok dolanbaşlı bir yol. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kainattaki bütün icraatında hiçbir dolanbaşlı yol kullanmıyor. Doğrudan duruyor kendi ilim, irade ve kudretiyle her şeyi yapıp yaratıyor. Bu doğrudan çok fıtri bir düşünce tarzıyla elde edilecek bir bilgi. Evet. Acaba imkan haricinde değil midir? Haydi o insafsız aklına sen söyle, sen hakim ol. Veyahut bir katip mürekkep kalem kağıdı getirdi. Onunla kendi bizzat o kitabı yazsa daha mı kolaydır? Yoksa o kağıt, mürekkep, kalem içinde o kitaptan daha sanatlı, daha zahmetli, yalnız o tek kitaba mahsus olarak bir yazı makinesini icat etsin. Sonra o şuursuz makineye haydi sen yaz desin. Kendi karışmasın daha mı kolaydır? Evet bu da çok muhteşem bir örnek. Bir yazı yazmamız icap ettiğinde kalem, kağıt, mürekkeple bu iş çok rahat bir şekilde yazabiliriz. Ama yazı yazmak için ha, önce bir makine icat edeyim. Sonra o makine bunu yazsın şeklindeki bir yaklaşım. Çok da makul bir yaklaşım değildir. Bir tek yazı için, bir tek kitap için bir makine icat edip onunla o yazının yazılmasını beklemek fıtri bir yol değil. Suhuletli bir yol değil. Akıl buna kolay kolay yol bulamaz. Dolayısıyla böyle bir şeyi Cenab-ı Hakk'a atfetmek başlı başına önemli bir e, çirkin iddiadır. Eğer desem evet bir kitabı yazan makinenin icadı o kitaptan yüz defa daha müşküldür. Daha zor. Fakat o makine aynı kitabın birçok müshalarının yazmasına vasıta olmak cihetiyle belki bir kolaylık var. Evet doğru. Bir kitap için bir makine icat etmek akla zarar. Bunu kabul ettik. Ama o makine yapıldıktan sonra bunun gibi çok kitapları basabilir. Dolayısıyla çok kolaylıklara medar olabilir. Şeklinde bir soru doğal olarak insanın aklına geliyor. Bakalım Üstad ne cevap veriyor? El cevap, nakkaş ezeli hadsiz kudretiyle Nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle. Kâynasını nakış nakış işleyen Cenab-ı hadsiz kudretiyle nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle ayrı ayrı şekilde göstermek için eşyadaki teşahhusları ve hususi sumaları öyle yaratmıştır ki öyle surette halk etmiştir ki hiçbir mektubu samadani hiçbir kitabu rabbani diğer kitapların aynı aynına olamıyor ala külli hal ayrı manaları ifade etmek için ayrı bir siması bulunacak. Bu cümleyi bir kez daha baştan alalım. Nakkaş ezeli, kudretiyle hatsiz kudretiyle nihayetsiz cilve esmasını her vakit tazelendirmekle. Cenab-ı Hakk'ın sayısız ismi var. Her isminin sayısız tecellileri var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak her bir isminin adeta bütün spektrumunu göstermek için Ayrı ayrı varlıklar yaratıyoruz. Evet. Hiçbiri diğerinin aynısı değil. Çünkü her bir varlıkla farklı bir isminin farklı bir tecellisini gösteriyoruz. Bu yüzden eşya birbirinden farklıdır. İki tane birbirinin aynısı bir şey bulamazsınız kainatta. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında tekrar yoktur. Hepsinde nüanslar vardır, farklar vardır. Dolayısıyla her bir insan orijinaldir. Hatta her bir canlı orijinaldir. Bir benzeri yoktur. Tıpkısı yoktur. Evet. Cenab-ı Hakk'ın isimleri, isimlerinin tecellileri sonsuz olduğu için sonsuz sayıda e, adeta sanat yaratmak için Cenab-ı Hak hatta dünyayı o kadar hızlı bir şekilde dolup boşaltıyor ki adeta bir e, yazı tahtası gibi öğretmen yazacağı şeyi yazar, yeni şeyler anlatacak hızlı bir şekilde şeyler yenisini yazar sonrasiler bir daha yazar bu yüzden Cenab-ı Hak yeryüzünü hatta her bir insanı böyle silip silip yeniden yazıyor adeta çünkü isminin tecellileri sonsuz sonsuz şekillerde Cenab-ı Hak kainat sergisinde kendisini hem seyirci mahlukatına gösteriyor hem bizati kendi sanatının tecellilerini bizatihi kendisi seyrediyor dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın sanatında tekrar yoktur her an yeni yeni şeyler, yeni yeni cilveler tazeleniyor. Her bir insan her dakika tazeleniyor. Kainat özellikle yeryüzü her baharda yeniden yeniye tazeleniyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bütün isimlerinin bütün tecellilerini görmek ve göstermek istiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın isimlerin tecellilerinde, Dolayısıyla yarattığı sanatında, mahlukunda tekrar yok. Dolayısıyla her bir insan yukarıdaki benzetmeyle ele alınırsa ayrı bir kitap gibi. Dolayısıyla sebep sonuç münasebeti içerisinde bakılırsa yani bir efendim bir tek mektup için bir kitap yazmak gibi oluyor. Cenab-ı Hakk'ta kainat da öyle bir suhletli bir yaratılış sergiliyor ki böyle zor bir yolu tercih etmeyeceği açık. Böyle zor bir yola insan aklını düşünmesi, kendini zorlaması anlamına geliyor. Zorlamalı bir yorum oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hiçbir vasıtaya ihtiyacı yok. Hiçbir şekilde bir şerike, ortağa ihtiyacı yok. Dolayısıyla her işi bizatihi kendisi görüyor, yapıyor, yaratıyor. Eğer gözün varsa insanın simasına bak. Gör ki zaman ademden şimdiye kadar, belki ebede kadar, bu küçük simada azay esasıyla ittifak ile beraber her bir sima umum simalara nispeten, her birisine karşı birer alameti farikası var olduğu katiyen sabittir. Evet. Hiçbir insan diğerine benzemiyor. Hatta görebilsek herhalde onda da diyebileceğiz. Hazreti Adem'in kıyamete kadar gelecek. Bütün insanlar birbirinden farklı olacak. Olması da gerek. Sadece siması değil. Yani bir küçücük yüzde cenab bu kadar farklılıkları nasıl yaratıyor? Sadece yüz değil. İnsanın sesinde de derisinin tonunda da parmağının ucunda da Hatta kokusunda da çok farklılıklar var. Bir insan diğerine benzemiyor. Cenab-ı Hak her insanı orijinal yaratıyor. Bunun için her bir sima ayrı bir kitaptır. Yalnız sanatın tanzim için ayrı bir yazı takımı ve ayrı bir tertip ve telif ister. Dolayısıyla her bir için ayrı bir yazı makinesine ihtiyaç var. Ya da yazıdaki o demir harflerin eski matbaayı düşünebilirsek yeniden tanzim edilerek yani yazıma, yeni bir yazı makinesi gerekiyor her birine ve yeni bir tanzim gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir düşünce akla zarar bir düşüncedir. Hem maddelerini hem getirmek hem yerleştirmek hem de vücuda lazım her şeyi derc etmek için bütün bütün başka bir tezgah ister. Tabi yazı makinesi düşüncesi de sadece yazı tertibiyle ilgili değil. O kitabın basılması için ihtiyaç duyulan kağıdı, boyası, ipi vesairesi her şeyin de getirtilip onun eline verilmesi gerekiyor. Evet. Haydi farzı muhal olarak tabiata bir matbaa nazarıyla baktık. Fakat bir matbaaya ait olan tanzim ve basmak yani muayyen intizamını kalıba sokmaktan başka yani bir kalıplar ve kalıba basıyorsunuz. Budur matbaa düşüncesi. Bundan başka o tanzimin icadından icatları yüz derece daha müşkil bizi hayatın cismindeki maddeleri aktar alemden mizanı mahsusla has bir intizamla icat etmek ve getirmek ve matbaa eline vermek için. Yani işte, tabiatta bir matbaa gibi insan düşününce bu matbaadan çıkacak kitap mesela insandır, bir canlıdır. O canlının vücuduna lazım olan şeyler kainattan toplanmış bir araya getirilmiştir. Bütün kainattan toplayıp bu matbaanın eline vermek lazım ki tabiat matbaasının bir canlıyı e, tertip edebilsin. Kalıbına sokabilsin öyle diyelim. Evet. Ve matbaa eline vermek için yine o matbaayı icat eden Kadir Mutlak'ın kudret ve iradesine muhtaçtır. Dolayısıyla yine o matbaayı işlittirecek birisi kainata hakim birisidir ki kainattaki eczayı toplayıp bir canlının vücudunda bir terti bile bir araya getiriyor. Dolayısıyla yani böyle kaçmakla bir noktaya varılmıyor. Çünkü sebep ve sonuç ikisi de yaratılmaya muhtaç. Dolayısıyla sonucu sebebe bağlanınca iş bitmiyor. Aynı şey o sebep için de geçerli. Çünkü sebep de yeniden yeniye yaratılıyor. Demek bu matbaalık ihtimali ve farzı bütün bütün manasız bir hurafedir. Hiçbir anlamı olmayan, akla zarar bir hezeyen bir uydurma bir hurafedir. İşte bu saat ve kitap misalleri gibi saniizülcelal kadiri külli şey esbabı halk etmiş, müsebebatı da halk ediyor. Yani ağacı yaratmış, meyvesini de yaratıyor. İneyi yaratmış, buzağıyı da yaratıyor vesaire. Hikmetiyle müsebebatı esbaba bağlıyoruz. Bak işte bir gene bakın bir hikmeti var. Dolayısıyla sebepleri sonuçlara bağlıyoruz. Böyle olmasa hayat yaşanmazdı. intizam olmazdı kainatta. Kainatın harekatının tanzimine dair kavanin adetullah'tan ibaret olan şeriatı fıtriye kübrıya kübrayi ilahiye ilahiyenin bir cilvesini ve eşyadaki o cilvesine yalnız bir ayna ve mahkes olan tabiat eşyayı iradesiyle tayin etmiştir. Tab sebebi Allah yaratmış, müsebbebatı da Allah yaratmış diyoruz. Fakat sebep sonuç ilişkisi yoktur anlamına gelmiyor. Sebep sonuç ilişkisi Allah'ın iradesiyle vardır. Bunu çok iyi ayırt etmek lazım. Kainatın hareketinin tanzimine dair kavmini adetullah'tan ibaret olan şeriatı fıtriye kübrayı ilahiye. Bu tabir üzerine biraz durmak lazım. Kainatta madde var ve maddeyi disiplinize eden kanunlar var. Bu kanunlar nedir? Bu kanunları tek başına bir iradenin tecellisi, bir kudretin tecellisidir bu. O irade ve kudret neye göre tecelli? Bir ilme göre. Dolayısıyla irade, ilim ve kudreti beraber düşündüğünüzde bunu boşlukta bırakamazsınız. Bunlar arkasında bir zat vardır. O da vacibül vücut unvanı arkasında Cenab-ı Hakk'ın zatıdır. Evet. Kainatın hareketini tanzim eden adına yanlış olarak tabiat kanunlar dediğimiz kanunlar var kainatta. Nedir bunlar? Kavani-i Adetullah. Allah'ın adet kanunları. Bu çok önemli. Yani Her insanın adetleri vardır. Mesela çok dakik insanlar vardır. Bu dakik insanlar her zaman belli zamanda belli şeyleri yaparlar. Bunu tahmin edebilirsiniz artık. Her gün şu saatte şuradan geçer. Her gün şu saatte şu işi yapar. Her gün şu saatte yatar, bu saatte kalkar. Niye o saatte yatar, o saatte kalkar? Adeti öyle. Onu zorlayan bir şey yoktur. Yani her gün şu saatte filan yerde olur. Bazen Olmama ihtimali var. Niye? Çünkü adet o ama adetini bazen terk edebilir mi acaba diye insana bir düşünce payı bırakılabiliyor. İşte adetullah dediğimiz, adetullah derken kastettiğimiz şey yani Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratırken kullandığı bir üslubu var tabiri caizse. Bir dili var. Bilimler de bunu ortaya koyuyor. Cenab-ı bu adetlerine bir isim takıyor. Bunu haşa Cenab-ı Hak'tan koparmış olduğunu zannediyor. Halbuki bunlar bu kanunların bu disiplinin arkasında bilim ve irade olmazsa bir anlamı yoktur. Kainat'taki kanunlar nedir dediğimizde Cenab-ı adetleridir. Bu kainatı sevk ve idare etme kanunlarıdır. Bu kanunlar var mıdır? Var. Mahiyeti nedir? Hakikati nedir? İşte Cenab-ı ilmi ve iradesinin tecellisidir. Cenab-ı adetlerinin kanunudur bundan ibaret olan şeriatı fıtriye -i kübra -i ilahiyeni. Yani fıtri bir şeriat, büyük bir şeriat. Yani nasıl din bir şeriattır? insanların hayatlarını tanzim eder. Fakat bu sadece zihni varlığı olan bir kanunlar mecmasıdır. Yani belli bir emir var ve bir itaat şarttır. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın da kainata yönelik emirleri var. Fakat bu sadece ilim anlamında değil, iradeyi de içerdiği için bu emre muhalefetin imkanı yoktur. Dolayısıyla insanın, e, insanların sosyal hayatını düzenleyen kanunlar, din kanunları neyse aslında kainatdaki sevk vidareyi düzenleyen kanunlar da aynıdır. Fakat birisi Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelip sadece öneri, teklif makamda insanlara takdim ediliyor. Fakat diğeri emir ve iradeyi beraber e, ihtiva ettiği için karşı konulmaz bir disiplin olarak tezahür ediyor bütün kainatta bütün maddeyi sevk ve idare ediyor bir intizam altına sokuyor disiplinize ediyor evet şeriatı fıtriyeyi kübra -i ilahiyenin bir cilvesini ve eşyadaki o cilvesine karşı yalnız bir ayna ve bir mahkes olan tabiat eşyayı iradesiyle tayin etmiştir yani madde dediğimiz, maddenin yapısı dediğimiz, yapısal özellikler dediğimiz şey, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesiyle o maddeye yansımış olan bir hakikattir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesinin tecellisinden ibarettir. Bizim eşyanın tabiatı dediğimiz şey. Evet eşyanın tabiatı var mıdır? Vardır. Ama bu nereden geliyor bu tabiatı? Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesiyle tayin edilmiş bir şey. Evet. Yani işte bir elmas parçasındaki bir ışıltıyı görüyoruz, elmastan geldiğini zannediyoruz ama ona ait bir vasıf değildir. Gökteki güneşi fark ettiğimizde ha diyoruz ki bu elmastaki ışıltı oradan. İşte kainattaki bütün ışıltı ve pırıltılara baktığımızda, su damlacıkları, aynacıklar vesaire bunların tamamında güneşi görüyoruz. Başımızı kaldırıp gökteki güneşi fark ettiğimizde bunların içindekiler aslında gölgeden ibarettir. Bunlar gökteki güneşe sadece aynı olmuşlar diyorsak aynı şekilde de maddenin maddeye baktığımızda madden, maddenin tabiatı dediğimiz şeyler aslında Cenab-ı ilim ve iradesinin yansımalarından ibarettir. Kendilerinde böyle bir özellik yoktur. Evet. Böyle baktığımızda tabiat bir anlam ifade ediyor. Evet. Ve o tabiatın vücudu hariciye mazhar olan vechini kudretiyle icat etmiş. Tabiat dediğimiz şeyden işte iki şey kastedilebilir. Gördüğümüz her şeye tabiat diyoruz. İkinci olarak da bunları sevk ve idareden şeye kaynak diyoruz. Evet, dış alemde varlı olan, gözümüze çarpan, gözümüzle, duygularımızla hissettiğimiz şeyler eğer tabiat diye kastediliyorsa Allah onu kudretiyle icat etmiştir. Varlığa var etmiştir bunlar. Yokluktan varlığa çıkarmıştır. Eşyayı o tabiat üzerine خلق etmiştir. Yokluktan varlığa çıkarmış ve o özellikler ona onlara vermiştir. Birbirine mezze etmiştir. Acaba gayet derecede makul ve hatsiz bürhanların neticesi olan bu hakikatin kabulü mü daha kolaydır? Yani tabiat ve kanun derken bunları kastedip böyle düşünmek mi daha kolaydır? Acaba vücut derecesinde lazım değil midir? Yani aklın zorunlu olarak kabul edebileceği bir şey değil midir? Yoksa camit, şuursuz, mahluk, masnu, basit olan biz o sebep ve tabiat dediğimiz maddelere her bir şeyin vücuduna lazım, hadsiz, cihazat ve alatı verip hakimane, basîran olan işlerin işleri kendi kendilerine yaptırmak mı daha kolaydır? Evet. Bizim sebep ve madde dediğimiz mesela kainatı ele karşımıza atomlar çıkıyor. Birbirinin çok da birbirine çok da farklı olmayan atomlar. Birinin elektronu şu kadar, birinin protonu bu kadar. Bundan ibaret. İşte bunları sevk ve idare edip bir insan şeklinde, bir canlı şeklinde terbiye etmek müthiş bir kudretin neticesidir. Muhteşem bir ilimdir. Muhteşem bir iradedir. Muhteşem bir kudrettir. Ve müthiş bir hikmetle yani belli bir amaç için dizayn ederek o amacı gerçekleştirecek, meyve verecek şekilde onları dizayn etmek ve basirane yani hem kainatı görecek hem o canlının kainatla münasebetlerini görecek ve tam da o kainata göre onu dizayn edecek bir kudreti bize gösteriyor. Evet. Bu hakimane basîranane olan işleri kendi kendilerine yaptırmak mı daha kolaydır? Dolayısıyla bu işi e, bir teviye dönen, anlamsız bir şekilde hareket eden, hiçbir nizama esir olmayan, kendi kendine dönüp dolaşan zerrelere vermek Aklın kabul edebileceği bir şey midir? Acaba imtina derecesinde imkan haricinde değil midir? Aklın kabul edemeyeceği zorlukta değil midir? Senin o insafsız aklının insafına havale ediyoruz. Sümhaneke la ilmelene illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim vahirud davanel hamle rabbil alemin el